Bismillah, elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah. Depresyon yani ruhi bunalım neden kaynaklanıyor? Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Rad Suresi 28. ayette şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Ellezîne âmenû ve tetme'innû kulûbuhum bi zikrillâhi. İman edenlerin kalpleri ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşmuştur. Ela bi zikrillah etme kulub. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura kavuşur. Gönüller ancak Allah'ın zikriyle Kur'anla huzura kavuşabilir. Yine kalpler yüce Allah'ı tevhid ile sukuna erer, teselli bulur ve böylelikle huzura kavuşur. İman edenlerin kalpleri Allah'ın cennette vereceği büyük lütuf ve nimetlerini hatırlayarak huzur bulur. Dünyada başına gelen her sıkıntının günahlarına kefaret olduğunu bilir. Her şeyin Allah'tan geldiğini ve bu dünyanın gelip geçici olduğunu bildiği için dünya hayatında karşılaştığı sıkıntıları Kolayca atlatır. Oysa ahirete iman etmeyen birisi, her şeyin bu dünya ile son bulacağını zanneder. Ahirette ümit edeceği bir beklentisi olmaz. Dolayısıyla ümitsizliğe ve bunalıma düşer. İnsan Allah'a ibadet ettikçe huzurla dolar. Tevekkül ile yaşadığı için, başına gelen her sıkıntının bir imtihan olduğunu bilir ve sıkıntılara sabrederek acılara katlanır. Yani insanları bunalımlara sürükleyen en önemli faktör kardeşlerim Allah'a ve ahirete iman etmemek, Allah'a tevekkül etmemek ve Allah'ın zikrinden ve Kur'an'dan uzak yaşamaktır. Örneğin Sultanahmet Camii'nde kılınan bir sabah namazının verdiği iç huzurunu hiçbir psikolojik tedavi ilacı sağlayamaz. Oysa insanlar günümüzde Allah'tan, zikirden ve ibadetlerden uzak bir hayat yaşayarak kalplerini adeta kurutmakta ve bunu bunalımlara sürüklemektedirler. İnsanı en iyi bilen elbette onu yaratandır. O halde Rabbimizin buyurduğu gibi insanın yaratılış mayasında var olan ihtiyaçlarını tatmin etmediği zaman bunalımdan kurtulamaz. Tıpkı aç kalan insanın karnını doyurması gerektiği gibi manevi açlığında doyurulması gerekmektedir. Bu durumdan kurtulmak isteyenlere şu tavsiyede bulunmak istiyorum kardeşlerim. Güzelce tövbe etsinler, ibadetlerini aksatmasınlar, çokça Kur'an okusunlar ve her zaman dillerinden Allah'ın zikrini eksik etmesinler. Ayrıca cennet bahçeleri olan sohbetlere katılıp meleklerin duasını alsınlar ki gönülleri huzurla dolsun. Aksi, aksi halde kardeşlerim, bu sıkıntılardan, depresyonlardan, bunalımlardan, huzursuzluklardan kurtulmak mümkün değildir. En azından haftada bir gün katılacakları sohbetlerde gönülleri huzurla dolacaktır. Tabi ehl-i sünnetin yoluna davet eden sohbetler olursa, Kur'an ve sünnetin anlatıldığı sohbetler olursa buralarda huzur olur, mutluluk olur, kalpler mutmain olur buralarda meleklerin duasına muhatap olurlar. Çünkü bu hadislerde peygamberimiz tarafından bildirilmektedir. Melekler yeryüzünde dolaşırlar ve böyle sohbet meclis, meclislerini bulduklarında giderler oraya otururlar ve orada bulunanlar için dua ederler. İşte meleklerin duasını almak için Gönüllerimizin huzurla dolması için böyle sohbet meclislerini de takip etmek gerekmektedir. Demek ki kardeşlerim netice itibariyle kalplerimizin huzur bulması, depresyondan uzak huzurlu bir hayat yaşayabilmemiz ancak ve ancak Allah'ın istediği gibi bir kul olmakla mümkün olacaktır. Allah'ın zikriyle mümkün olacaktır, ancak Kur'an'la mümkün olacaktır. Bunun dışında insanın mutlu olması, huzur bulması mümkün değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.